Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hamdolsun. Allahu hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden O'na sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kime de Hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kardeşlerim Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Cennete girmeyi, cennette Allah'a azze ve celle'nin cemalini görmeyi nasip etsin. Haftalık sizlerle yapmış olduğumuz rutin derslerde insan huyları ve insan ahlakı üzerinde duruyorduk. Bugün de inşallah aynı ders silsilesine devam edeceğiz. İnşallah bu dersler bittikten sonra çocuk eğitimi ve çocuk eğitimindeki önemli meseleler üzerinde duracağım. Bugünkü ilk meselemiz. İnsan hasetlerinden kin besleme. Bunun üzerinde duracağım inşallah. Buna hıkt yani başkasından nefret etme. Ona karşı kin besleme manalarına gelir. Kardeşlerim dinde kin besleme haram kılınan meselelerden bir tanesi. Yani Allah'ın sevmedi, Allah'ın hoşlanmadı razı olmadığı huylardan bir tanesidir ve insanın kendisine nasihat verene kin beslemesi de haramdır öyle olmuştur ki diğer sohbetlerde de hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din nasiyattır kelimesinin üzerinde hassasiyetle durmuş ve bab, bab ayırmıştır her ne kadar din nasihat olsa dahi her ne kadar dinimiz görünen bir münkere elinle dilinle mani ol dese dahi veyahut kalbinden buğzet dese dahi ne yazık ki bozulan fıtratlara yapılan nasihatlarda karşıdakilerinde birçok ters tepkilere sebep olup nasihat alınmadığı zamanlar nasihat edene kin besleme başlamıştır. Nasiyatı azar olarak anlaşılmış, nasiyat paylama olarak anlaşılmış ve nasiyat bir yerde ne olarak anlaşılmış? İşte bu insanların içinde beni bozuyor, bu insanların içinde beni şöyle yapıyor. Halbuki nasiyat insandaki bir yanlışın giderilmesidir. Nasiyat insanın eğri giden yoldan düz yola konmasıdır ama elbette ki bazı nasihatler vardır ki azar tipinde anlaşılabilir veyahut ustupsuzca söylenebilir bunlar da vardır yok değildir ama biz buradaki hakkından bahsediyoruz değil mi Zaferciğim mesela ki bizim e zafere yaptığımız neydi bir nasihat türündendi azardan değil öyle mi Zafer kişi kendisine nasihat edeni sevmeli ona hürmet etmesi gerekir ona sırt dönmesi kin beslemesi değil halbuki nasihat eden insan kendisiyle aynı derecede veya daha üstün olana kızabilir bir şey yapmak elinden gelmediği için kişi bazen birine kibirlenebilir tevazu göstermesi gerekene tevazu edemeyebilir onun haklı sözlerini tavsiyelerini kabul etmez herkese karşı ondan daha üstün olduğunu göstermek ister ona eziyet verse de özür dilemez sesim ölü gibi mi geliyor arkadaşlar ölü gibi mi geliyor yoksa canlı mı geliyor Ha tamam kardeşlerim yalnız zulüm edene karşı hıkt haram değildir yani nefret etmek bazı hak olduğu yerler vardır ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın mübarek yüzü yaralanıyor mübarek dişi kırılıyor Asap Çok üzülüyor Ey Allah'ın Resulü Dua et Allah onların cezasını versin Yani onlara dua et derken Beddua et Lanet et diyor Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dişleri kırılıyor Yüzü yaralanıyor Ali kalkandan Su getiriyor Fatıma elbisesinin bir kenarından <gülüyor> Bir parça bez yırtıyor yakıyor kül basıyor o o haldeyken ben lanet için gönderilmedim hayır dua etmek için her mahluka merhamet etmek için gönderildim ve arkasından ya Rabbi bunlara hidayet et bunlar bilmiyorlar bunlar tanımıyorlar bunlar dini anlamamışlar deyip bunları yani düşmanlarını affetti Afşon'nu tuttu ve lanet etmedi. Zulüm edeni affetmek hilmin, merhametin en üstün derecesidir kardeşlerim. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, iyilik etmek yine ihsanın en üstün derecesi. Kötülük edene ihsanda bulunmak insanlığın en yüksek derecesi. Bu sıfatlar düşmanı bile ne yapar? Dost eder. İşte Allah Azze ve Celle kitabında sana düşmanlık yapana sen iyi muamelede bulunursan bir de bakarsın ki onun sana dost olu verdiğini görürsün diyor. Evet, kötülük edene iyilik yapan kimse aynı zamanda kardeşlerim nimetin de şükrünü eda etmiş olur. Ama iyilik yapana kötülükle müdahale eden kimse ise küfranı nimet etmiş olur yani bu dersleri yapmamızın amacı bizde olan bu fıtri hasletlerin aleykümselam yoktur Yoktur. hem bizdeki hasletleri tanıma hem de onları terbiye altına alma dinin emir ve nehirlerine göre kontrol etme hakkını alandan yalnız hakkını geri alma fazlasını alma mı olur affetme adaletin yüksek derecesi intisar ise aşağı derecesidir affetmek bazen zalimlere karşı aczi de gösterebilir zulmün artmasına da bazen sebep olabilir onun için Böyle zamanlarda intisar etme, affetmekten daha eftal, daha sevap olur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam bir kimsenin zalime beddua ettiğini görünce bakın şöyle diyor. Sen intisar eyledin. Af eyleseydin daha iyi olur. Ve arkasından diyor ki üç şey kendisinde bulunan kimse cennete dilediği kapıdan girecek. Kul hakkını ödeyen katilini affederek ölen ve her namazdan sonra 10 kere İhlas Suresi okuyan zulmün çokluğu kadar affın da sevabı çoktur kardeşlerim. Hıktan hasıl olan kötülükler çok yani kinden, kin beslemeden hasıl olan hakikaten çok kötülükler vardır. Onun için Allah kitabında Resulü sünnetinde bizi bu kötü hasletlerden hep korumuştur. Yani sakınmış sakındırmıştır ve biz kullarında bunları bilerek, isteyerek hayata geçirmememiz gerekir. Bakın Tirmizi'de bir rivayet gelir. Hepinizin hatırlayacağı bir rivayet. Geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet var Size de sirayet etti Neler bu Hatırlayan var mı Biri kindarlık Biri de haset diyor Devam ediyor Sözün ve vesselam Bu bir yülgüdür Saçı tıraş eder demiyorum Dini tıraş eder Siz iman etmedikçe Cennete giremezsiniz Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi aranızda selamı yayın diyor bakın kindarlık ve haset geçmiş ümmetlerden bizlere de sirayet etmiş bu bir yülgüdür diyor ve bu yülgüyü tarif ederken saçı tıraş eder demiyorum dini tıraş eder diyor öyleyse bizim fıtratımızda olan bu haslet ne altına alınacak kardeşler kontrol altına alınacak ve hıkt denilen bu hasletten uzak durma yoluna gideceğiz. Yani kin besleme dinde haram kılınmış hasletlerden bir tanesi. Dostluğu bozuyor, kardeşliği bozuyor, selamı kesiyor ve cennete girişin bile önüne ne yapıyor? Büyük bir engel oluyor. Allah hepimize hayır versin. Bu hasletlerden bizleri uzak kılsın öyle şeyler de vardır ki kardeşlerim ki kim besleme tabi bedduaya lanete çok sebep olur yani bir şeyi tetikler lanet olsun demek Allah'ın rahmetinden uzak olsun demek şimdi bir kimseye lanet edilirse ve eğer bu da karşıdakinde yoksa o döner ne yapar sahibine iltica eder öyleyse kardeşlerim çok çok dikkat etmeli <gülüyor> bakın <gülüyor> Allah kendisinden razı olsun İbn-i yanında birisi çocuğunu şikayet ediyor Allah kendisinden razı olsun imam diyor ki şikayet eden ebeveyne sen diyor çocuğuna hiç beddua ettin mi? çok diyor sen diyor çocuğun ahlakını kendin bozmuşsun sen çocuğun diyor e, huylarından niye gelip bana şikayet ediyorsun ki diyor. Sen kendi çocuğunun ahlakını bozuyorsun. Ona lanet ediyorsun, beddua ediyorsun. Sonra da benim çocuğumda şu şu şu hastetler var. Ben bundan baş edemiyorum. Ne yapayım deyip gelip bana soruyorsun. Sen önce kendin kendini düzelt. Önce şu çocuklarına bedduayı bir kaldır. Ondan sonra bir bakalım diyor. Yani kaçırdığımız bazı noktalar var kardeşler. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir koca karının Huysuz devesine Lanet ettiğini görünce Kadına söyleyin Deveden insin Palanını çözsün Deveyi bıraksın Niye? Çünkü o lanete uğrat ediyor Bazen bizler ağzımızdan Kızgınlıkla veya hoşlanmadığımız bir şey olduğunda Söylediğimiz kelimelerin Nereye gittiğini Ve başımıza ne getireceğini hesaplamıyoruz işte bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde bizlere yumuşak davranmayı iyi davranmayı Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütlen ve en güzel şekilde konuşmayı davet ediyor. Ve hadis-i şerifte bakın kardeşlerim. Babanın gadabı Allah'ın gadabı diyor. Yani babanın bedduası Allah'ın bedduasıdır. Öyleyse çok çok dikkat etmek gerekiyor Ve bu huylardan uzaklaşmak gerekiyor Ve bir Müslüman kardeşinden eğer bir insan bir soğukluk hissediyor Bir şey hissi şey yapıyorsa Onun yanına varmadan önce onun güzel hasletlerini gözünün önünde şöyle bir canlandırmalı En güzel halini takınarak onun yanına gitmeli Ve şeytanın oynamasına müsaade etmemelidir Eğer bunun dışında bir haslet takılırsa Belki karşıdaki hiç bunu duymaz ama sen gün gün kendi kendini eritir ve yapmış olduğun amellerin hiç olmasına sebep olursun. Ve karşıdakinin umru bile ne yapmaz? Duymaz. Zaten birisi birine kim besliyorsa onunla hiçbir zaman ne yapmaz? Görüşmez bile. Bu da onun birçok şeyden mahrum olmasına sebep olur. Evet Allah bu huyu bizden alsın. İkincisi ise kardeşlerim bugünkü üzerinde durmak istediğim ki bu meselelerin üzerinde çok çok durmak gerekir ama ne zaman yeter ne de vaktimiz alır ama meseleyi yakalatmışsak fazla durmaya da gerek yok. Yakaladık değil mi? İyi huy değil Allah hoşlanmıyor ve bu haslet üzerinde olduğu müddetçe kişi cehenneme uğrar. Anlaşıldı değil mi? Evet. Yine en çok dikkat etmediğimiz konulardan bir tanesi. Kalp kırma. Evet. Hepimiz yapıyoruz değil mi bunu bir şekilde. Kalp kırma mı? Allah'ın sevdiği bir olay. Yoksa birinin gönlünü alma mı? Hangisi? Bu da Allah'ın hoşlanmadığı değil mi? Hatta bazen arabaların arkasında, mezar taşlarında, Bazen bir köşede şöyle yazılar görürsünüz. Bu çiş çeşme ne güzel çeşme. Su içecek tası yok. Kırma insan kalbini yapacak ustası yok derler. Yani kalp aynen bir tüy gibidir havada uçan. Rüzgardan, yağmurdan, güneşten, nemden her şeyden etkilenir. öyle bir hassas yapıya sahiptir ki işte bu yüzden kalp kırmadan dinimiz ne yapmıştır bizleri sakındırmış ve Kur'an'da Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütlerle çağır onlarla en güzel şekilde tartış demiştir kitabında bildiğimiz iyi ve doğru şeyleri bilmeyenlere en güzel tarzda öğretmek gerekir çünkü ilmin zekatı bilmeyenlere ilmi öğretmekle ödenir. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden, tavsiye ettiği iyi şeyleri kendisi yapmalı, kötü olarak bildirdiği şeyleri kendisi işlememelidir. İşlerse sözü tesirli olmaz. İnsanlara iyiliği emredip de insan kendisini unutursa, yine başarılı olamaz. Allah hayrı işleyen, nasihat eden, ettiği nasihatı kendisi de tutan hayırlı kullardan eylesin kardeşlerim bizleri. Bakın Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gündür Miraca çıktığımda ateşten makaslarla dudakları kesilen bazı insanlar gördüm diyor. Kim olduklarını sorduğumda Cibril dedi ki: "Onlar iyiliği emreder, kendileri tutmazdı. Kötülükten nehyeder ama kendileri sakınmazdı. İşte buradaki cezaları da bu demiştir." Allah bizleri korusun kardeşlerim. Bakın bunların hepsi kalp kırma, gönül kırma, ustupsuz olma, karşıdakine değer vermeme ki insan kendine değer vermiyorsa karşıdakine de değer vermez. Hocam Allah nerededir? Ben açıklamaya çalıştım ama başaramadım. Sen Allah'ın nerede olduğunu bulamadın mı daha imam Hasan? Bulamadın. Ben sana anlatırım. Dur. Önce burayı anlatayım. Tamam mı? Evet. Kardeşlerim bir kimsenin kusurunu araştırma, onun kusurunu ifşa etme, gizli hallerini ortaya dökme, karşıdakini ne yapar? Kırar. Onun gönlünün küsmesine, kardeşine sırt dönmesine, hatta aradaki ilişkinin dahi muhabbetin dahi kesilmesine sebep olur İşte bu yüzden dinimiz kalp kıracak müslümanların arasını bozacak her türlü hasletten bizleri ne yapmıştır sakındırmıştır bakın şimdi bir ayıp bir günah düşünün günaha günah diyen ona ayıp diyen dinimiz değil mi dinimiz peki bu suç kime karşı işlenmiş Allah'a karşı Allah dininde bize ne diyor bunu ifşa etmeyin insanların içinde ortaya dökmeyin iki kişinin konuşuyorsa merak etmeyin şurada birileri kapalı kapılar ardında konuşuyorsa suizan etmeyin yani bir ayıbı varsa örtün Allah da sizin ayıbınızı örtsün diyorsa Öyleyse bizim takılmamız gereken Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle eğer kendisine karşı yapılan bir şeyde siz bunu ifşa etmeyin, siz bunu örtün, siz bunu gizleyin diyorsa biz tutup da eğer karşıdakinin bir ayıbını örtmez ayıbını açığa vurursak Allah gizle dedi, dediği halde bunu yaparsak bir Karşıdakinin kalbini kırmış olur. iki ona nasihat değil, terbiye değil, onu değişik yönde e, yönlendirmiş olursun ve bunun karşılığı olarak da Allahu Teala onun ayıbını açığa vurmana binaen senin bütün ayıplarını ifşa eder. Hatta hadis şerifte evinde olsan bile seni rezil eder diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim hakikaten kalp kırma karşıdakinin gönlünü kırma şeytanın en güzel girdiği noktalardan ve çok rahatlıkla kardeşliği zedelediği meselelerden bir tanesidir demek ki Allah Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle kim arkadaşının, Resulunun diliyle ayıbını örterse Allah da onun kıyamet günü ayıbını örter. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa Allahü Teala da onun ayıplarını açığa vurur. Hatta evinde bile olsa ne olur? Allah onu evinde bile rezil eder diyor. Kardeşlerim elbette ki din nasihat üzerine kurulmuş. Aleyküm selamun yok burada yapmıyoruz biz. Yok. bilmiyorum bana. birine nasihat eder gibi konuşsak yaptığının yanlış olduğunu bildirsek ama karşıdakine e, anlayacağı dilde değil de onu ayıplayacak ifşa edecek şekilde söylersek karşıdaki bunu anlamadığı gibi karşımızdaki insanı üzmüş bazen kalbini kırmış ve bazen de karşıdakinin hatasını düzelteceğimiz yerde bu sefer kalbini kırmış olmamıza hasep o bizi yanlış anlayarak bize şu kelimeleri kullanabilir. Bu kendini beğenen, kibirli, kaba saba, insanların kalbini kıran bir insan tipinde de ne yapabilir? Yaklaşabilir. Aleykümselam ve Rahmetullah. Tacettin boş hoş geldin. Yani bir ince noktayı kaçırma karşıdakini düzelteyim derken hatalı bir davranışın senin karşıdaki tarafından çok yanlış anlaşılmana ve hatta düzelteyim derken kötü adam rolüne düşmene bile ne yapabilir sebep olabilir kardeşlerim onun için bir müslümanı incitmek kalbini kırmak çok büyük günahlardan birisi İnsanların en kötüsü insanlara zarar veren onları incitendir. Allah Azze ve Celle yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermemiştir. Yumuşaklığın süslemediği sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur. Onun için kardeşlerim hakikaten kalp kırmayan kardeşleriyle iyi geçinmen samimi bir Müslüman olmak istiyorsak cennete girmek istiyorsak bunun bazı rolleri vardır yolları vardır birincisi ilimli olacaksınız insan anlatacağı şeyin iyiliğin iyi olduğunu kötülüğün kötü olduğunu kitaptan öğrenecek yani Kur'an'dan ve sünnetten öğrenecek sana iyi davranıyorsa iyi olmayacak sana kötü davranıyorsa kötü olmayacak Allah kitabında Resulü sünnetinde ona iyi ya da kötü diyorsa Ona iyi ve kötü ismini vereceksin Yoksa Onun dışındaki davrandığın her hareket sana bir nedir? Yüktür İnsan tebliğ edeceği şeyi Emredeceği iyiliği Nehyedeceği kötülüğü ne yapacak? Dinden öğrenecek Öğrendiğini ne yapacak? ha Ben öğrendim bildim deyip insanlara gelip bu böyledir bu böyledir demeyecek burada da bazı yanlışlıklar yapılıyor öyle insanlar var ki Allah sana lanet etsin Allah seni cennetine koymaz Allah seni şöyle götürmez ya şimdi adam doğduğu bölge caferidir doğduğu bölge tamamen tasavvuf bölgesidir veya doğduğu bölge tamamen mealcidir doğduğu bölge tamamen dinsizdir değil mi hangimizin ortamı yani sahabe çocuklarının ortamı ki o kültürlen büyümüştür, gelmiştir. Sen de hasbel kader bir yerlerde doğup büyümüş gelmişsindir. Ve doğruyu görmüşündür. Şimdi doğruyu görür öğrenirken sana birisi sert davransa, sana lanet etse, Allah sana lanet etsin gel. Bak o akide yanlış. Allah seni cehenneme koysun. Doğrusu budur diye yaklaşırsan Karşıdaki bunu alır mı? Yani sadece okuma, sadece öğrenme yetmiyor. O sahabenin iman ettiği gibi, hayatına geçirdiği gibi, bir de bunun insanlara anlatmadaki ilim var, bunun da öğrenilmesi gerekir. Demek ki sadece öğrenme yetmiyor. Öğrenenin de öğretenden alacağı birçok neler var kardeşler? Dersler vardır İşte bunlar çok çok Dikkat edilmesi gereken sebeplerdendir Yine iyiliği tavsiye ederken insanın dikkat etmesi gereken Noktalardan birisi Aklını kullanmasıdır Akıl sahibi olmalıdır Bir kimsenin aklı az ise Anlayışı kıtsa Nakli anlamakta Aciz ise ilmi de anlamada ne yapacak aciz olacak, noksan olacak bazen buyurun ahmak kelimesini kullanacağım ahmak hizmet ediyorum diye uygunsuz işler yapar ahmak hiç alim olmadığı için alimin kıymetini de bilmez ve ilmi insanlara aktarma yolunu kavrayamaz yumuşak söyleyemeyen insanları idare etme sanatından uzak olan kimse her zaman fitneye sebep olur. Rıfk konuşmalı, akıllı kimse zaten hep yumuşak konuşur ve yumuşak şekilde hareket eder. Katılığın tersi nedir? Sert ve kaba konuşan her zaman fitneye sebep olur. Aleyküm selamlar ama hilimle tatlılıkla konuşan şefkatle müdahale eden insanlara bu muamelede bulunan insan öğrendiğini karşıdakine en güzel şekilde ne yapar anlatır burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de şudur kardeşlerim ilmi öğrendin yumuşaksında bakın bir tehlike daha var ilim amel davet buradaki en büyük tehlike davetin karşısında birçok bela ve musibet gelecek işte burada da ihlaslı olmanız gerekir kardeşler her ne yaparsanız yapın ihlaslı olacaksınız yani yaptığın işi sırf Allah rızası için yapacaksın hiçbir dünyalık menfaat beklemeyeceksin çünkü beklersen o iş sana hayır getirmez senin kırılman da karşıdakini kırman da bakın bu noktalarda başlıyor. İlim etmişsin, amel etmişsin, davet etmişsin ve hakikaten bütün kurallara harfiyen uymuşsun. İşte ihlasın yoksa çok çabuk yalpa yaparsın. Karşıdakine yaptığın iyilikleri gözünün önüne getirerek işte ben şöyle yaptım, böyle yaptım demeye başlarsın. Bu da yaptığın bütün şeyleri ne yapar? Götürür. Ne yaparsanız yapın kardeşlerim. Allah için yapın. Allah için de yapmışsanız ağzınızı açmayın. Yüzünüzün rengi de değişmesin. Bırakın karşıdaki ne kadar vefasız olursa olsun. Karşıdaki ne kadar haddi anlamazsa anlamasın. Karşıdaki her ne kadar ona zamanında ne kadar iyilik edersen et. Unutma ki bu iyiliğe sebep olan sana nedir Allah'tır Allah sana o gücü vermiş Allah sana o imkanı vermiş sen de bunları hayırda kullanmışsın buna ne yapacaksın hamd edeceksin olay bu kadar basit kardeşler ama eğer bunu yapamamışsan Allah insanı her şekilde dener ağzından ben ona şunu yaptım da bana bu muamele yaptı dedinli. Hem kendi hayrını hiç edirsin hem de karşıdaki tamamen nankörleşir gider. Sen de kırılırsın. Allah hepimize hayır versin. İlmin başı da sabır, ortası da sabır, sonu da sabırdır. Eğer insan sabırlı, yumuşak, hilimli, ihlaslı olursa hem karşıdakinin kalbini kırmaz hem de kendi kalbinin kırılmamasına sebep olur. Çabuk kırılgan yapıya sahip insanların hakikaten karakterleri çok çok zayıftır. bu karakterlerinde güçlenmesi lazım. Allah için birbirimize sabretmemiz gerekir. Çok çok dikkat edilmesi gerekir. Kalp kırma sadece kırılan insanın kalbiyle de kalmaz. Birbirini seven, birbirine kulak veren insanların da buna iştirak etmeleriyle Olay çok daha büyüyerek şeytanın istediği kıvama gelebilir. Onun için dinimiz bize üç günden fazla sırt dönmeyi, dargın durmayı, küs durmayı ne yapıyor? Haram kılıyor. Ve üç günün neticesinde bakın başta kim ne sakarlık yaparsa yapsın, ilk selam vereninde hayrı alıp götürdüğünü söylüyor. Allah iman eden, imanının gereği amel eden samimi kullardan eylesin bizlere kinden, garezden, hasetten her türlü kabalıktan bizleri uzak kılsın kardeşlerim evet gelelim şimdi en büyük belalardan bir tanesine kine, kalp kırmaya sebep olan en önemli meselelerden bir tanesi hangisi boş söz ve faydasız davranışlar dinimiz her zaman boş söz ve faydasız davranışlardan bizleri sakındırmış kardeşler öyle olmuşuz ki bakın Kur'an'da ey Resul'üm kullarıma söyle ki sözün en güzelini konuşsunlar ki kimsenin kalbi kırılmasın çünkü şeytan aralarını bozar gerçekten şeytan insanın apaçık düşmanıdır Bakın yine Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarından bahsederken onlar ki boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler. Bakın münafıklar Ayşe annemize iftira attılar. Bazı Müslümanlar da bu söylentilere kapıldılar. Bunun üzerine inen ayete bakın. Çünkü siz bu iftirayı gelişigüzel birbirinize dillerinizden anlatıyordunuz. Halbuki bilgi sahibi olmadığınız bu uydurma haberi ağızlarınızdan söyleyip duruyordunuz. Bunun önemsiz olduğunu, bunda bir günah olmayacağını sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük suçtur. O iftirayı işlediğinizde bunu söylemek bize yakışık kalmaz. Haşa bu büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Eğer müminler iseniz böyle bir şeye bir daha asla dönmemenizi, araştırmadan yanlış haberleri oraya buraya uçurmamanızı Allah size öğütler diyor. Bakın yine ayet-i kerimede, Onlar ki yalan yere şahitlik etmezler. Boş söz konuşanlara rastladıklarında vakarla oradan çekip giderler. Yine onlar boş söz söylediştiklerinde ondan yüz çevirirler. Yine eğer ey iman edenler size fasık birisi haber getirirse bu olayı iyice araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Yine Rabbimiz insan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen bir melek bulunmasın. Yani sağında ve solunda onun o sözünü zapt eden bir melek bulunmasın. Evet kardeşlerim. Demek ki dinimiz boş sözden, boş davranıştan bizleri ne yapıyor? Uzak kılıyor. Öyleyse bize düşen neymiş? Bu tür her davranıştan uzak durma, vakti hayırda geçirme, hayırlan uğraşma. Peki soruyorum şimdi kardeşler, Biz dolu mu konuşuyoruz? Bütün hayatımız boyunca Boş mu Vaktimizi hayırlanlı geçiriyoruz şerle Allah aşkına herkes kendini bir kontrol etsin Çağımızın öyle hastalıkları var ki Müzik artık Her alanımıza girmiş Seyretme Televizyon dinleme Dedikodu yapma Küfür basın okuma Değil mi o kadar vaktimizi boşa geçiren umumen diyorum insanlar olmuşuz ki o kadar vaktimiz yani e, daralmış ki kendi çocuğumuzu bile eğitemiyoruz. Aleykümselam selam ve Kreşlere gönderiyoruz. Okullara gönderiyoruz ki rahat edelim. Rahat nefes alalım. E peki ahirette ne yapacağız? Dört şeyin hesabını vermeden o ayaklar mahşerden ayrılmaz derken onun içinde ömür yok mu? var gençlik yok mu? var ilim? var vakit? var peki nasıl hesap vereceğiz kardeşler? hiç düşündünüz mü? Allah hepimize hayır versin batıla dalanlarla değil hakka dalanlarla beraber kız boş konuşan boş söz işiten değil dolu sözler işitenlerle beraber kılsın. Boş kuruntularla değil, acaba ben cennete gidecek bugün nasıl bir amel işleyeyim? Bunların peşine gidelim. Bir üniversiteli genç aradı, cuma günü. Hocam dedi ne olur bana bir fakir bul doyurayım. Gel lan Hacı Bayram'da bir sürü fakir var. <gülüyor> Hocam dedi bugün bir cenaze namazına katıldım. Cuma'ya gittim orucum hasta ziyaretine gidiyorum bir de bana fakir bul onu doyurayım şöyle düşündüm maşallah genç üniversitede okuyor kendi yaşıtları diskotekte şurada burada her türlü günah işlerken bakın yetişen dinini diyanetinde duyarlı olan bir genç cennetin her kapısından girmek için amel yapmaya çalışıyor. E peki bizler aynı düşüncede olursak bizden gelen nesil nasıl olur kardeşlerim? Nasıl olur? Bu duyguları sen gönderdiğin çocuğu gönderdiğin o kreşte öğretmez der, Sen bunu öğretebilirsin. Yetişen bir anne yetişen bir baba çocuğunu evde çok güzel yetiştirmeli ona dinini, Allah korkusunu, her şeyini kendi vermeli. Sen en güzel öğreteceğin yerde bir başkasına gönderip de iki Kur'an'dan sevinebiliyorsan yazıklar olsun sana. Onun için ne çocuğumuzun ne de kendimizin vaktini boşa çevirmeyeceğiz kardeşler. Allah hak konuşan, hakkı konuşan, boş şeylerden uzak duran samimi kullardan eylesin bazen sohbetlerde hep anamdan örnek veririm de hanım kızar vallahi dört de anamla kalkardık çeşmeye giderdik orada kazanla çamaşırı kaynatırdı daha gün ışımadan gelir çamaşırı sererdi işe gidecek babamın yiyeceğini hazırlardı ondan sonra abilerimin ondan sonra bizim ineklerimiz koyunlarımız tavuklarımız vardı ondan sonra ahıra girerdi kadın Onları temizlerdi Onların sütünü sağardı Batmasını şunusunu busunu Sonra gelir yumurta götürür Satardı bir yere sepetle iki kolunda Yarım saat trene yürürdü Oradan onları bir yere verir Oradan e, hale çıkar O götürdüğü sepetleri O pazardan şuradan buradan Yiyecek içecek alır doldurur Yine trene yürür Trenden yine o sepetlerle eve gelir Yemek yapar. Akşam yine evdekileri menmun eder. Onların yataklarını açar. Onlar kalkar gider. Yine düzeltir. Onların hayatları buydu. Bak bizi bunlar yetiştirdi. Ve hakikaten vakitlerini çok güzel değerlendirirlerdi. Bugün kadınların hepsi otomatik. Konuşmaları bile otomatik. A, A demeden hemen Z'yi konuşuyorlar. Çamaşır otomatik yıkıyor. Bulaşık o da otomatik. Buzdolabı Bizim buzdolabımız yoktu ki. Mutfakta küpümüz vardı. Gömülü suyu oradan soğuturduk. Yerde bir boşluk vardı. Oraya bir leğen gömülmüş. Onun içine etti, peynirdi konur. Üzerine de bir leğen örtülür. O dolap vazifesi görürdü. Böyleydi. Ama huzur vardı, bereket vardı. Hakikaten din vardı. Bugün inanıyorum diyen insanın önünde her türlü kolaylık var. Hatta bir kadın evinden çıkmadan bile dinini şöyle bir ortamda çok rahatlıkla öğrenebiliyor. Ama dininde en zayıf olduğu noktalar. Doğru mu kardeşler? Ve çocuk eğitiminde de en gevşek olunan bölgeler. Allah bu vaktin, bu müsrifliğin hesabını bizden soracak kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan ayırmasın gece kalkıp da bir teheccüd namazı kılmaktan aciz insanlar olmuşuz dün bir arkadaşı ziyarete gittik oradan da bir arkadaşı kardeşimin birisi o misafir olduğumuz kardeşe şöyle bir soru yöneltti nasıl geçti askerlik abi işte zor geçti şöyle geçti Nöbetler nasıldı? 1-3 nöbetin var mıydı? He abi ya, uykunun en tatlı zamanı falan. Askerden yeni geldi. 15-20 günlük. Kardeş dedi, Allah aşkına 1-3'e gece kalkıp da dedi, teheccüd namazı kılıyordun dedi? Yok dedi. Kalkıp 1-3'te dedi, kitap okuyordun mu dedi? Yok dedi. Lan eline şeyin dağında dedi, soğukta dedi, tutuyordun da? Allah için niye kalkmıyorsun sivilde? Öldün mü? Gündüz o saatin yerine sen orada yatırıyorlar mı? Yok. Peki karşılığında bir ücret veriyorlar mı? Yok. Lan bunun karşılığında cennet var. Yapmıyoruz abi ya falan. Demek ki bir yerin korkusu bir yerin korkusundan veya bir yerin nimeti bir yerin nimetinden herhalde içimizde bazı şeyler anlaşılmamış kardeşler. Rab'bin bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hakikaten bazı şeyleri güzel yakalamamız gerekiyor. Boşa geçen zaman neymiş? Veya zaman nasıl değerlenirmiş? Bunları yakalamamız gerekiyor kardeşler. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve boş işleri ve boş sözleri terk etmesi kişinin İslamlığının güzelliğindendir diyor ve onun kemalindendir diyor. Kişinin boş işleri ve boş sözleri terk etmesi kişinin İslamlığının güzelliğinden ve kemalindendir diyor yani gereksiz şeyleri konuşmama boş şeylerden sakınma boş kuruntulardan kurtulma kimin alametiymiş müminliğin alameti evet kamil insanın alameti ve kişinin İslam'ının da süs ve zineti. Allah bizi ahlaklı kılsın. Allah Azze ve Celle bizi anlayışlı kılsın kardeşlerim. Eğer bizler buna dikkat etmezsek, eğer inanıyorum deyip kaba saba olabiliyorsak, inanıyorum deyip de hakikaten hayırdan uzak duruyorsak, Harun telefona bak oğlum. <gülüyor> bu, bu bize yazık. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir sözünde kim bana diyor iki çenesi arasındaki dilini yanlış kullanmayacağına söz verirse ben de onun cennete gireceğine kefil olurum diyor. Değil mi? Hadisin devamı var ama bizim için şu an burada örnek vereyim. Kim bana iki çenesi arasındaki dilini yanlış kullanmayacağına garanti ederse ben de onun cennete gireceğine kefil olurum diyor. evet peygamberin size kefil olmasını ister misiniz bu ahlaka sahip olmak ister misiniz zaten dinimiz müslüman elinden ve dilinden emin olur demiyor mu zaten bu vasıfları taşımamız gerekmiyor mu bak bunun üzerine bir de Allah Resulü ve vesselam eğer dilimizden Emin olursak, cennete girme garantisi veriyorsa, Allah aşkına bu hareketimize dikkat edelim kardeşlerim. Evet, yine Allah Resulü ve Vesselam'a bir sahabe geliyor, diyor ki Haris bin Hişam, Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, bana diyor öyle bir nasihat et ki, o nasihata ben sımsıkı sarılayım ve cennete gireyim ve Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Parnağıyla dilini işaret ediyor. Buna sahip ol diyor. Sadece diline işaret ederek buna sahip ol diyor. Evet bu nasihatı inşallah bize de yapmış olsun. Allah diline sahip olanlardan eylesin bizleri. Ve bu dile sahip olmada bizleri cennete Ha, dile sahip olma derken iyiliği emretme, kötülükten mani olma demiyor. Boş söz söyleme. Boş işlerle uğraşma. Boş kuruntularla aldanıp gitme. Bunlarla uğraşma diyor. Ama hayırda konuş. Evet. Bakın Ebu Cuheyfeden gelen bir rivayette sahabe Allah onlardan razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru yöneltiyor Ey Allah'ın Resulü Allah'ın en sevdiği amel hangisi? Tabi bu soru birçok yerde geliyor ama Önce Allah Resulü sahabeye soruyor Aleyhisselatü Vesselam Sahabe susuyor Aleyhisselatü Vesselam onlara soruyor Sustuklarında Aleyhisselatü Vesselam lisanı korumaktır diyor allah Teala'nın en sevdiği amel kişinin lisanını dilini korumasıdır diyor evet kardeşlerim Enes'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kul dilini korumadığı müddetçe imanın hakikatına ulaşamaz diyor demek ki ya hayır konuşacağız ya da susacağız kul dilini korumadığı müddetçe imanın kemaline ne yapamıyor erişemiyor Ukbe bin Amr geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü kurtuluşun yolu ne dilini muhafaza et rüzumsuz işlerden uzak dur evine otur dışarı çıkma otur günahlarını ağla diyor evet dilini muhafaza et Evinde otur. Rüzumsuz yere evinden dışarı çıkma. Otur günahlarına ağla diyor. Bazen insanların dili şişiyor değil mi? İlla konuşacak, illa yaptığı ya ameli hedef edecek ya da cehenneme sokacak bir yalan söyleyecek. Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan bizleri ayırmasın kardeşler. Dilini muhafaza etme. Aslında yani ağzına taş alma veyahut da bant yapma değil. Bazen çok konuşan insanlara olan şimdi ağzına bir kolü bantı saracağım. İki delik deleceğim. O da birinden hava alma birinden çıkarma derim. Burada dili muhafaza etmenin manası onu yanlış kullanmama. Yani mesela gıybet etme, söz gezdirme, boş konuşma, gereksiz konuşma. Dikkat etmeden birçok söz sarf etme Hayasız sözler sayfetme, kavga dövüş yapma, sövme insan veya canlara lanet etme, tutup şiir okuma, şairlikten uğraşma, alay etme, sırrı açıklama, yalan vaatte bulunma, yalan yere yemin etme, iki yüzlü konuşma, gereksiz yere dinini övme, yersiz soru sorma. Bunlara dikkat edilecek. Evet. Bir adam geliyor, ey Allah'ın Resulü, bana bir vasiyette bulunur musun? Aleyhissalatü vesselam. Dilini hayırdan başka her sözden muhafaza et. Bununla sen şeytana galip gelirsin diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine bakın. Cennete en fazla girmelerine sebep olan amel hangisidir diye sorulduğunda. Aleyhissalatü vesselam. Allah'tan korkma ve güzel ahlak peki insanların cehenneme girmelerine en fazla sebep olan amel hangisidir diye soruyorlar <gülüyor> ağzını yanlış kullanan kaba saba söz sarf eden insan demiştir yine şurada var kısma bardak aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel öğret ki o amel beni cennete soksun dendiğinde aleyhissalatü vesselam ona birkaç amel söylüyor ve akabinde dilini iyi şeylerin dışındaki şeyleri konuşmaktan engelle demiştir yine birisi gelip nasihat istiyor ey Allah'ın Resulü bana tavsiye et aleyhissalatü vesselam eline sahip çık ta ki onunla kimseye eziyet bulaşmasın peki ey Allah'ın Resulü ben elime sahip olamazsam başka neyime sahip olayım diline sahip ol ben dilime sahip olamazsam ne yapayım o halde elini yalnız iyi işler için uzat dilinle de yalnız iyi şeyler konuş demiştir evet Allah hepimize hayır versin tövbe istifarda bulunan hayır konuşan insanlara iyiliği emredenlerden eylesin Allah Azze ve Celle bizleri her türlü kötülükten uzak kılsın. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurike ve etubileh, velhamdülillahi rabbi alemin.